1083 numaralı konu, Hazreti Huzeyfe'nin ölüm döşeğindeki sözleri, evet, Huzeyfe'ın ağırlaştığını işiten arkadaşları, yakınları ve ensar gece yarısı veya sabaha doğru onun yanına geldiler, Huzeyfe onlara vakti sordu, gece yarısı veya sabaha yakındır, dediler, bunun üzerine Hazreti Huzeyfe, ben, beni ateşe götürecek sabahtan Allah'a sığınıyorum, siz bana kefenim olacak kumaşı getirdiniz mi, buyurdu, evet getirdik, dediklerinde de şunları söyledi, sakın kefenim hususunda aşır. Sıra'ya kaçmayınız, çünkü eğer Allah katında bir hayrım varsa bana ondan çok daha hayırlısı verilecektir, yok eğer bir hayrım yoksa üzerimdeki de benden çabucak soyulacaktır, Sıla bin Züfer şöyle anlatıyor, Huzeyfe İbni Mesud'la beni kendisine kefen almamız için çarşıya gönderdi, ona 300 dirheme yemen mamulü güzel bir renkli kumaş satın aldık, döndüğümde, bana kefenimi gösteriniz, dedi, aldığımız kumaşı kendisine gösterdiğimizde şöyle buyurdu, bu benim kefenim olamaz, kefen olarak bana beyaz Az ve basit iki parça bez kafidir, bunlarla birlikte kamiz, gömlek, de istemiyorum, çünkü ben bunlarla çok az bir zaman duracağım, sonra bana ya daha hayırlısı ya da daha şerlisi giydirilecektir, bunun üzerine biz tekrar çarşıya gidip onun için beyaz yaz ve basit iki bez parçası satın aldık.